Doktor Damert, 20'li yıllarda Berlin'in siyasi içerilerinde adı çok tutulan biriydi. Katolik Merkez Partisi'nin ileri gelenlerinden, kendi çapında oldukça zengin ve itibarlı bir adamdı. Onun yanında çalışmak fikri, az çok cazip geldi bana. Ertesi gün arkadaşım beni Doktor Damert'e götürdü. Şık giyimli, orta yaşlı adam, oturmamızı isterken hoş tavırlı, dost görünüşlüydü. Mer Fingal, arkadaşımın adı buydu... Bana sizden söz etti. Daha önce gazeteci olarak çalıştığınız oldu mu hiç? Hayır efendim dedim. Fakat başka alanlarda birçok deneyimim oldu. Doğu Avrupa ülkeleri üzerine bir çeşit uzman olduğumu söyleyebilirim. Birkaç dil bilirim. Aslında bildiğim tek Doğu Avrupa dili Polonezce Ve dünyanın bu bölgesinde olup biten hakkında kafamda oldukça belirsiz bir imajdan başka bir şey yoktu. Fakat, zamansız bir tevazu göstererek, önüme çıkan fırsatı tetmemeye kesinlikle kararlıydım. ''Oo, işte bu ilginç.'' diye belirtti Doktor Damert, hafifçe gülümseyerek. ''Uzmanlara sempatim vardır. Fakat ne yazık ki, bir Doğu Avrupa uzmanına ihtiyacım yok şu sıralar.'' ''Uğradığım düş kırıklığını yüzümden okumuş olacak ki.'' Hemen ekledi. ''Ama yine de sizin için bir iş düşünebilirim. Gerçi... Bu sizin düzeyinizin biraz altında bir iş ama yine de sanıyorum nasıl bir iş bu efendim diye sordum sabırsızlıkla. Ödenmemiş pansiyon ücretini düşünüyordum. Güzel, çok sayıda telefoncuya ihtiyacım var. O, hayır hayır, hemen tasalanmayın canım. İş santral kutusunun başında değil. Haberleri taşra gazetelerine iletecek telefoncuları kastediyorum ben. Bu benim yüksek beklentilerimin çöküşüydü gerçekten. Doktor da Mert'e bakıyordum, o da bana bakıyordu. Gözlerinin çevresindeki alaycı çizgileri görünce, benim övüngen tavrımı tutmadığını anladım. İşi kabul ediyorum bayım, dedim, derin bir soluk alıp gülerek. Ertesi hafta yeni işime başladım. İş alabildiğine sıkıcıydı. Benim düşleyip durduğum gazetecilik mesleğiyle uzaktan yakından bir ilgisi yoktu. Ajansta üretilen haberleri her gün defalarca teksir edilmiş bir sayfadan, ajansa abone olan Taşra gazetelerine telefonla aktarmaktan başka bir şey yapmıyordum. Ama yine de iyi bir telefoncuydum ve ücret de fena sayılmazdı hani. Bu böyle bir ay kadar devam etti. Birinci ayın sonunda beklenmedik bir fırsat belirdi önümde. O yıl 1921 Sovyet Rusya'da benzeri görünmemiş bir kıtlık baş göstermişti. Milyonlarca insan açlıktan kıvranıyor, yüzlerce, binlerce insan da açlıktan kırılıyordu. Tüm Avrupa basını, durumun dehşetini sergileyen haberlerle, yorumlarla dolup taşıyordu. Çeşitli kurtarma operasyonları planlıyor, dış yardım kampanyaları sürdürülüyordu. Bu arada büyük savaştan sonra Orta Avrupa'nın toparlanmasına bir hayli emeği geçen ünlü Herbert Hoover de kolları sıvamış, böyle bir kampanyanın başını çekiyordu. Rusya içinde ise Maksim Gorkin'in önderlik ettiği, geniş çaplı bir faaliyet yürütülüyordu. Ünlü yazarın dramatik yardım çağrıları bütün dünyada yankılanıyordu. Bu arada yazarın karısının da kamuoyunu daha etkili bir yardım için harekete geçirmek üzere, Orta ve Batı Avrupa başkentlerine kısa ziyaretlerde bulunacağı söylentileri dolaşıyordu ortalıkta. Tesadüfen tanıştığım arkadaşlardan birinin, ''Çok yabancı yerlerde bile böyle tanıdıklarım olmuştur hep.'' Çıkıp da beni olayın ortasına sürükleyen, o şanslı haberi fısıldadığı güne kadar sadece bir telefon görevlisi olarak benim bu çalkantılı olayın gazetecilik düzeyinde kovuşturulmasında doğrudan bir rolüm olmamıştı. Ama o gün Berlin'in en lüks otellerinden, Hotel Esplanade'de gece kapıcısı olan arkadaşım, bu Madame Gorki'de çok hoş bir kadın, insan onun bir Bolşevik olduğunu asla kestiremez dediği an her şey değişti. ''Madame Gorki mi?'' ''Hangi cehennemde gördün onu?'' Muhbirim sesini iyice alçaltarak fısıldadı. ''Bizim otelde kalıyor.'' Dün geldi. Fakat takma isimle kaydedildi defteri. Yalnız müdür biliyor kim olduğunu. Gazeteciler tarafından rahatsız edilmek istemiyormuş. ''Peki, sen bunu nasıl öğrendin?'' ''Biz kapıcılar şu otelde dönen her şeyi biliriz.'' Diye sırıttı. ''Eğer bilmeseydik, bu işte uzun zaman kalabilir miydik sanıyorsun?'' Madame Gorky ile yapılacak özel bir görüşmeden ne esaslı bir hikaye çıkardı. Hele Berlin basınına, onun burada olduğuna dair en küçük bir haber sızmamışken, birden ateş bastı beni. Onunla görüşmemi, dedim arkadaşıma. Herhangi bir şekilde onunla görüşmemi sağlayabilir misin? İyi ama bilmem ki, kimliğini gizli tutmakta da çok ısrarlı. Belki şunu yapabilirim. Akşam de oturur beklersen, o geldiğinde sana işaret ederim belki. Bu kadarı yeterdi bana. United Telegraf'taki büroma koştum. O vakitler herkes evine gitmiş olurdu. Fakat Allah'tan editörü henüz yerindeydi. Hemen karşısına dikildim. Size sansasyonel bir haber getireceğime söz verirsem, bana bir basın kartı verir misiniz? Nasıl bir haber yani? diye şüpheli şüpheli sordu. Siz basın kartını hele bir verin, gerisini bana bırakın. Eğer getirmezsem, kartı her an geri alabilirsiniz nasıl olsa. Emektar haber kumkuması sonunda kartı vermeye razı oldu. Ve ben United Telegraph'ın bir temsilcisi olarak gösteren kartın onurlu sahibi olarak bürodan koptum. Bundan sonraki birkaç saat Esplanade'nin lobisinde geçti. Saat dokuzda arkadaşım görevine başladı. Otel girişinden bana göz kırparak resepsiyon bölmesinin ardında kayboldu. Birkaç dakika sonra Madame Gorkin'in dışarı çıkmış olduğu haberiyle geri döndü. Eğer beklemeye sabrın varsa... Dedi, onu otele döndüğünde yüzde yüz göreceğinden emin olabilirsin. Saat on bire geliyordu ki arkadaşım sinyali çaktı. Belli etmeden otelin döner kapısından giren bir bayana işaret ediyordu. Kırk yaşlarında, minyon tipli, zarif bir kadındı. Son derece iyi biçilmiş, siyah bir elbise giymişti. Sırtında yerlere kadar uzanan ipek bir pelerin vardı. Öylesine doğal, aristokrat bir havası vardı ki, onu emekçiler şairinin karısı olarak düşünmek gerçekten zordu. Hele bir Sovyet vatandaşı olarak düşünmek daha da zordu. Yoluna çıkarak başımla selamladım ve bulabildiğim en ilgi uyandırıcı bir tonla Madam Gorki'' diye hitap ettim. Bir an ürker gibi oldu fakat hemen kendini toparlayarak güzel siyah gözlerinde parıldayan sıcak bir tebessümle hafifçe Slav aksanı taşıyan bir Almancayla Madam Gorki değilim ben, yanılıyorsunuz'' diye cevap verdi. Ve şimdi unuttuğum bir Rus ismi vererek, isminin bu olduğunu sözlerine ekledi. Hayır, Madam Gorky, diye direndim. Yanılmadığımı biliyorum. Biz gazeteciler tarafından rahatsız edilmek istemediğinizi de biliyorum. Fakat, Madam, sizinle birkaç dakikalık bir konuşmanın benim için ne demek olduğunu bilseydiniz, bunu kendimi göstermem için bana çok görmeyeceğinizden eminim. Çıkarıp basın kartımı ona gösterdim. Bunu daha bugün aldım. Ve Madame Gorki ile görüşme yapmadan dönersem, bunu geri vermek zorunda kalacağım. Aristokrat bayan gülümsemeye devam ediyordu. Sizi şerefim üzerine temin etsem ki, Madame Gorki değilim, yine de bana inanmaz mısınız? Şerefiniz üzerine temin ettiğiniz şeye inanırım, Madame. Kahkahalarla güldü. İyi bir çocuğa benziyorsunuz siz. Zarif başı zar zor omuzlarıma varıyordu. Size daha fazla yalan söylemeyeceğim. Siz kazandınız. Fakat bütün akşamı burada lobide geçiremeyiz. Bana odamda birlikte çay içme zevkini verirsiniz herhalde. Ve böylece Madame Gorky ile odasında çay içme zevkine ulaştım. Hemen bir saat boyunca bana canlı bir üslupla kıtlığın yolu açtığı yıkımlardan söz etti. Gece yarısına doğru yanından ayrıldığım zaman koltuğumun altında bir tomar dolusu not taşıyordum. United Telegraph'ta gece nöbetindeki editör yardımcısının böyle olmayacak bir saatte beni görünce gözleri dört açıldı. Ama ona bunun sebebini anlatmak için kendimi yormadım. Çünkü yapılacak çok işim vardı. Yaptığımız görüşmeyi vakit kaybetmeden çarçabuk yazıya geçirdim. Sonra da editörlüğün onayını beklemeden basın tercihli ivedi görüşmelerle abonman gazetelere aktardım hikayeyi. Bomba ertesi sabah patladı. Berlin gazetelerinde Madame Gorky'nin şehirde olduğu konusunda en küçük bir haber yokken, bizim ajansa abone bütün Taşra gazeteleri, birinci sayfalarında United Telegraph'ın özel temsilcisinin Madame Gorky ile yaptığı özel görüşmeye yer veriyorlardı. Telefon görevlisi birinci sınıf bir vurgun yapmıştı. Öğleden sonra Dr. Damert'in bürosunda bir editörler toplantısı yapıldı. Ben de çağrıldım bu toplantıya. Ne kadar önemli olursa olsun, editör gözetiminden geçmeyen hiçbir haberin yayınlanmayacağı konusunda yapılan bir giriş konuşmasından sonra, bana bugünden böyle muhabirliğe yükseltildiğim bildirildi. Evet, bir gazeteci olmuştum sonunda. Kum üzerinde yumuşak ayak sesleri. Suyla dolu bir su tulumuyla kuyudan dönen zeyt bu. Su tulumunu rastgele ateşin yanında bir yere bırakıp, akşam yemeğimizi hazırlamaya koyuluyor yeniden. Yemeğimiz... Pirinç ve akşam üzeri gidip köyden aldığı küçük bir kuzu. Buhar bulutları çıkararak kaynayan tencereyi kepçeyle son bir kez karıştırdıktan sonra bana dönüyor. Artık yiyebiliriz değil mi amcacığım? Ve benim cevabım beklemeden, çünkü evetten başka bir şey olmayacağını kendi de biliyor, tencereyi olduğu gibi geniş bir tepsiye boşaltıp önüme koyuyor, sonra da ellerimi yıkamam için suyla dolu kavanozlardan birini bana doğru uzatıyor. Bismillah. Allah sağlık, afiyet versin. Ve orada birbirimizin karşısında çömelip, sağ ellerimizin parmaklarıyla yemeğe koyuluyoruz. Konuşmadan yiyoruz. İkimiz de az konuşan insanlardınız. Öte yandan ben her nedense bugün hep hatıralara, Arabistan'a gelmeden, hatta zeytle karşılaşmadan önceki yıllara dalıp dalıp gidiyorum. Bu biten pek çok şeyde şimdiki ruh halimin izini sürerek, sessizlik içinde ancak kendi kendime yad edebilirim geçmişi. Yemekten sonra yere yaslanmış, parmaklarımla kumu eleyip oynayarak üstündeki sessiz Arabistan göğünü seyrediyor ve yanımda o uzak eski günleri anlatabileceğim biri bulunsaydı diye düşünüyorum. Ama yanımda Zeyt'ten başka biri yok. İyi, vefalı bir arkadaş. Nice yalnızlık günlerinde benim birecek yoldaşım. Zeki, belki biraz Kurnaz ve ince kavrayışlı. Ayrıca halden anlayan biridir Zeyt. Ama uzun buklelerle çevrelenmiş keskin hatlı bu biçimli yüze, ciddi bir kendini verişle cezvenin üzerine eğilen, sonra yan tarafa dönüp çökmüş, sakin sakin geviş getiren develeri süzen bu insana bakarken, biliyorum ki, hayır, benim başka türden bir dinleyiciye ihtiyacım var. Öyle bir dinleyiciye ki, Hem uzak geçmişimde herhangi bir rol oynamış olsun ve hem de şimdiki zamanın görüntülerine, kokularına ve seslerine de yabancı olsun. Önünde hatıralarımı en ince ayrıntılarına kadar teker teker anlatacağım biri. Öyle ki olup biteni gözleriyle izlerken bana da yeniden izleme şansı versin ve böylece ben kendi sözcüklerimin kanevası içinde kendi hayatımı yakalayabileyim. Fakat burada Zeyd'den başka biri yok ve Zeyd de şimdiyi temsil ediyor.